وحرنا عليه من قبل لكم هل لكم على لكم وهم Halbuki daha önce ona Musa'ya süt analarını emmeyi etmiştik. Onu emzirebilecekleri birini arıyorlardı. Bunun üzerine kız kardeşi sizin namınıza onun bakımını üzerine alacak olan ve kendileri ona nasihat edecek, hayırla davranacak kimseler olan bir aileye size rehberlik edeyim mi? dedi. <gülüyor> böylece onu annesine geri verdik ki gözü aydın olsun, üzülmesin ve şüphesiz Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin fakat onların çoğu bunu bilmezler ve lennâ belegâ ve ve ve Nihayet Musa'nın gücü kemale erip olgunlaşınca ona hikmet ve ilim verdik. İşte iyilik edenleri böyle mükafatlandırırız. Ve dekhal el medinete alâ hîni min ahlihâ fevacede fîhâ râculeyni yeküketilâni hâzâ min şi'atihâ. min şi'atihâ ve min Derken Musa, halkının henüz istirahatte iken, her şeyden habersiz olduğu bir sırada şehre girdi de orada birbirleriyle öldüresiye dövüşen iki adam buldu. Birisi kendi kabilesinden İsrail oğullarından, diğeri düşmanından Mısırlı bir Kıpti idi. Bunun üzerine kendi kabilesinden olan kimse düşmanından olana karşı Musa'dan yardım istedi. Musa da ona o Kıpti'ye bir yumruk vurdu. Böylece onun hakkında takdir edilen kazaya ölümüne sebep oldu. O kafir kıpti öldü. Hataende olsa bundan çok üzüldü ve bu şeytanın işindendir. Gerçekten o saptırıcı, apacık bir düşmandır dedi. <gülüyor> Musa, Rabbim doğrusu ben nefsime zulmettim. Artık beni bağışla dedi. Bunun üzerine Allah da onu bağışladı. Çünkü gafur, çok bağışlayan, Rahim, çok merhamet eden ancak O'dur. <gülüyor> Musa, Rabbim, beni nimetlendirdiğin şeyler hakkı için bir daha günahkarlara asla yardımcı olmayacağım, dedi. Fâsbâhâ <gülüyor> fîl Böylece korku içinde kalan bir kimse olarak ve etrafı gözetleyerek şehirde sabahladı. Bir de baktı ki dün kendisinden yardım isteyen o kimse bu sefer başka bir kıpliye karşı kendisinden yine imdat istiyor. Musa ona, doğrusu sen gerçekten apaçık bir azgınsın dedi. Fala mâ en aradâi yabıtışe billezihi huva adûl lehuma. Kâle ya en tektunenîke mâ katelte Ve mâ turidu Bunun üzerine Musa, ikisinin de düşmanı olan o kimseyi yakalamak isteyince, Musa'nın İsrail oğullarından olan adamı, azarlanmasından hadisenin iç yüzünü anlayan Kıpti'yi korkarak dedi ki, Ey Musa, dün bir adamı öldürdüğün gibi, şimdi de beni de mi öldürmek istiyorsun? Demek sen bu memlekette ancak bir zorba olmak istiyorsun da arayı düzelticilerden olmak istemiyorsun. min رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَ الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى اِنَّ الْمَلَا يَأْتَمِرُونَ اِنَّ الْمَلَا بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ اِنِّي لَكَ مِنَ النَّاسِحِينَ sonunda bu haberin yayılması üzerine şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi ve ey Musa doğrusu şehrin ileri gelenleri seni öldürmek için hakkında müzakere ediyorlar. Hemen bu şehirden çık. Gerçekten ben sana nasihat edenlerdenim dedi. Bunun üzerine Musa Korkuya kapılan biri olarak ve etrafı gözetleyerek oradan, şehirden çıktı. Rabbim beni bu zalimler topluluğundan kurtar dedi. Nihayet Medyen'e doğru yönelince... Olur ki Rabbim beni yolun doğrusuna ulaştırır dedi. <gülüyor> Sen seyrediyor ya. Medyan suyuna varınca kuyunun başında hayvanlarını sulayan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanlarını sudan men etmekte olan iki kadın, iki genç kız buldu. Onlara bu haliniz nedir dedi. Onlar çobanlar sulayıp gitmeden biz hayvanlarımızı sulayamayız. Babamız da yaşlı bir ihtiyardır. Onları sulayamaz dedi. Bunun üzerine Musa o ikisinin yerine hayvanlarını sulayıverdi. Sonra gölgeye çekildi de Rabbim. Gerçekten ben, bana indireceğin her hayra muhtacım dedi. فَجَاءَتْهُ اِحْدَاهُ تَمْشِي عَلَى السِّحْيَاءِ قَالَتْ اِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجِزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا فَلَنَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَخَفْ Derken o iki genç kızdan biri erkeklere dönmeden uzaktan uzağa utana utana yürüyerek ona geldi. Doğrusu babam bizim için hayvanları sulamanın karşılığını sana vermek örfümüze göre ikramda bulunmak üzere seni çağırıyor dedi. Bunun üzerine Musa ona kızların babası olan şu ayba gelip... Başından geçen kasası o hikayeyi kendisine anlattı. O korkma, o zalimler topluluğundan kurtuldun dedi. O iki genç kızdan biri, ey babacığım, onu ücretle çoban tut. Çünkü ücretle tuttuğun kimselerin en hayırlısı o kuvvetli emin olandır dedi. Kâle <gülüyor> ve şu ayıp dedi ki Doğrusu ben 8 sene bana ücretle çalışmana karşılık Şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum Fakat 10 seneye tamamlarsan artık o senin tarafından bir lütuftur Yoksa sana zorluk çıkarmak istemem İnşallah beni salih kimselerden bulacaksın. ve Ay el alay. Vallahu ala ma Musa, bu sözleşme benimle senin arandadır. Bu iki süreden hangisini doldurursam o halde bana düşmanlık bir kızgınlık yok. Çünkü Allah söylemekte olduğumuza vekildir dedi.